İyi günler sevgili dinleyicilerimiz iyi günler. İyi günler. Ee nasılsın Karagözüm? İyidir iki Gözüm. Seninle bugün mahalle imamlarından başlattığı uygulamadan konuşalım Karagözüm. He, hangi uygulamadan ya? Dinle efendim dinle. Dinliyorum. Artık imamlar sadece namaz kıldırmakla kalmayacak. Evet. Aynı zamanda mahalleyi ziyaret edip... Sıkıntılarını dinleyecek Allah Allah. Okula gönderilmeyen çocukların takibini yaparak He. Onların eğitimlerine devam etmesine katkıda bulunacak oh. Yani bulundukları bölgede Daha sosyal olacaklar efendim <gülüyor> Bizim imamın bunlardan haberi yok herhalde Olmaz çünkü beş pilot ilde uygulama başlatılmış ...ayrıca ağaçlandırma faaliyetlerinde bile bulunacaklar. Hayda vay be ne güzel. Piknikler yapacaklar. <gülüyor> Toplantılar düzenleyecekler. İyi bu sayede imamla aramı iyi tutarım ben. Niye öyle bir şey dedin? Her kişiyi nasıl bilirdinizin cevabı iyi olsun diye. İyi de onun imamla ilgisi yok ki. Öyle mi? Hani ne bileyim soruyor soruyor ya neyle ilgisi var? Soruyor o soruyor ama cevabı cemaat veriyor efendim. Cemaatle ilgisi var. He, o zaman cemaatle arayı iyi tutmak lazım. Arayı iyi tutmak için uğraşmayacaksın. İyi olacaksın yeter efendim. E, aynı kapıya çıkıyor ama. Hayır demek istediğim yapmacık tavırlara gerek yok. Kendin ol insan ol yeter efendim. Ben iyi miyim ki insan mıyım aman yeterli miyim? Yani daha iyi olabilirsin diyorum. Daha iyi biliriz diye bir cevap yok hacivat. İyi miyim değil miyim? Yani var işte bazı kusurların, Onları da düzeltmen lazım. Yapma ya. Vah vah. <gülüyor> Şimdi soracaklar. Kara gözü nasıl bilirdiniz? Evet. Öyle mi diyecekler? Eh bazı kusurları vardı ama gider ayak böyle insan arkasından konuşulur mu ya? Ee, ne, ne istiyorsun iyi bilmek için? Ne demek ne istiyorsun? Yani iyi cevabı vermek için benden ne istiyorsun? Ne isteyim? Canının sağlığını. Ölmüşken. Heh, affedersin de bu söz buraya olmadı yani. Yani dedin durdun var Şey söyle hadi. Sana şöyle bir takım kıyafet et bence iyi gider. Ne bu şimdi? Rüşvet mi? Yo haşa ne rüşveti? <gülüyor> Sen malum benim cenazemde en önde olacaksın. <gülüyor> i̇yi bir takım güzel görünür diye şey yaptım yani dedim. Bence sen iyilik nedir bir onu anla önce Karagöz'üm. Açık demek istiyor herhalde bizim acaba da. O zaman benim şu cep telefonu benden sana geçince tabii hediye olsun. Of oh, Karagöz'üm of oh. hadi bunlarla beni kandıktın. Sadece benim cevabım yeter mi? Arkadaki onca cemaat ne olacak? Onlara da sıra gelecek sen merak etme. Öyle ölüm hak. Ölüm hak da ben onu demiyorum. Ne demek istiyorsun? Ha, sen şu rüşvet işi ne diyorsun? Hala rüşvet diyor. Ben hediye veriyorum. Hediyeleşmek sünnettir. E, sünnet de. Alt komşum da cenazeye gelir. Ona da şöyle bir deri cüzdan hediye edeyim. Üst komşu da dirime gelmedi ki cenazeme gelsin. Onu es geçeyim boş ver. Asıl iyilik insanın kalbinde, dilinde, elinde kara gözüm. Doğru. Kabrimi de güzel tutmak lazım. O yüzden mezar kazıma da bir şeyler düşüneyim ben en iyisi. Ay ben sana ne diyeyim efendim? En iyisi muhabbeti keselim. Efendim, geldik de ya bugün o... muhabbetin sonuna. Yavrum, ha? şimdi ben senden önce ölürsem var ya, ha? ne diyeceğim biliyor musun? Ne diyeceğim? ...gireceğim senin dünyada. Ee? ...Hacivat diyeceğim... Ee? ...hiç meraklanma... Ee? ...şu işleri bir yoluna koyayım... Ee? ...seni de yanıma aldıracağım diyeceğim... <gülüyor> ...ben de seni bekliyorum efendim diyeceğim... ...yani anca beraber... ...kanca beraber... Ee, Hacıvatla Kara Karagöz... ...beraber açtılar gözünü... ...yüzümüzü yani gözümüzü kapatacaksak... ...yine aynı anda olmalı... ...hem biz gözümüzü kapatırken... ...başka alemde açacağız gözümüzü... Orası daha iyi olmaz mı? Acı var. Beraber. İnşallah efendim. Allah rahmet eylesin. Amin. Darısı başına. Efendim her ne kadar sürçülü ishan ettikse... Affola, affola. Tamam abicim şimdi sondaki anonsları yapıyoruz. Bak Savaşcığım en ucuzu bu. Seslendirme <gülüyor> sanatçısı. Bu pot kırmayalım. Kapanışı bununla yapıyoruz. Her şey iyi gidiyor. Hadi bakalım. Yazan Tuba Ceyhan Duman. Buyur abi sen... Buyurun. E, <gülüyor> aynen aynen. Buyurun abi. <gülüyor>